Bismillah. Vurmayın, vurmayın, ne olur, ne olur, vurmayın, yeter, yeter, İmdat, adam öldürüyorlar, İmdat! Hayır, hayır, hayır, hayır, ne olur, hayır. Eh. Para için adam böyle dövülür mü ya? Pardon. Affedersiniz. <gülüyor> Huzurunuza böyle gelmek istemezdik ama kusura bakmayın. Yarım kalamıyor inşallah. Güzel. Arkadaşların biraz alacağı vardı. Onu tahsil etmek için gelmişlerdi. Ne yapalım? Olacakla öleceği bu kadar. Çare olmaz derler. Efendim özür diliyorum ben kendimi tanıtmadım. Ben deniz ziraat mühendisi vasıf. Gördüğünüz gibi taşınıyorum. Bunlar da benim ev eşyalarım. Gerçi paketler hiç açılmıyor. Olduğu gibi bir yerden alıyor bir yere götürülüyor ama işte taşınmak diyoruz biz bunun adına. Aslında kaçıyorum. Az önceki hadise birkaç kez teker ettiği için fırsat buldukça tebdili mekanda özellikle benim için rahatlık vardır deyip Ka kaçıyoruz bir yerindeyse müsaadenizle ben şu hamallara bakayım bir ustacım neredesiniz bak ya aşağıda sigara içiyorlar abicim hadi ya gözünüzü seveyim ya vaktimiz yok hadi şu eşyaları alın lütfen ya lütfen abicim hadi biraz çabuk olalım lütfen efendim birkaç defa iş yaptık ama Başaramadık, elimize yüzümüze bulaştırdık. Ticaret, ne yapalım? Bazen battık, bazen çıkmaya çalıştık, çıkamadık. İşte gördüğünüz gibi zaman zaman cebren, zaman zaman darben. Bizden alacağı olanlar ziyaretimize geliyorlar. Hayat, dedik ya olacakla öleceğe çare yokmuş. Bu da bizim başımıza geliyor. Dikkat edin. Sacım o paketi bırakın da şu buzdolabını da bir şey yapalım, paketleyelim inşallah. Biraz çabuk olursanız lütfen. Buzdolabını da paketleyelim. Bakın orada polisi var. Ben ben iki gündür bu işte uğraşıyorum. Siz onu paketleyin, aşağı indirin, bana haber verin. Şurada biraz dinleneceğim. ruhpay ki hazret-i muhammad mustafa ra salavat allahumme salli ala sayyidina muhammad jismpay ki hazret-i muhammad mustafa ra salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Ravza-i Paki Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Senin aşkınla kararsız olan kişi Sana kavuşunca karar bulur, huzura erer Böylece ayrılık dikeninle gönlü yaralanan kimse Senin gül bahçene ulaşır da mutlu olur Şu dünyada görülen güller, susamlar, bütün çiçekler Bütün gül bahçeleri senindir, senin yarattıklarındır O güllerin, çiçeklerin solmaları, ölmeleri, senin sonbaharının haberciliğindendir. Onların topraktan baş kaldırmaları, tekrar hayata kavuşmaları, neşeli neşeli oynaşmaları da senin ilkbaharının eseridir. Gerek yeryüzünde, gerekse gökyüzünde bulunan canlı cansız her varlık, Her şey, her zerre Aşıkların canları ve gönülleri gibi Senin aşkına düşmüşler de Huzuru bulmuşlardır İçlerinden yanıyorlar, koşuyorlar Yarattıklarının hepsi de senin aşkınla yaşarlar Sevdana taparlar Bütün alem senin kudretli elindedir Onlar bazen senin düşkünlerin Meselen olurlar, bazen de senin hımarında atırlar. Varlıkların hepsi de senin sevdana kapılmış, alt üst olmuşlardır. Neşeyi de, kederi de senden almışlardır. Ah, Allahım, seni nasıl anlatayım? Ben senin büyüklüğünü, üstünlüğünü Güzel sıfatlarını yazınca Kalem aşkından Hayranlığından yarılır Senin gibi eşsiz bir varlıktan Ayrı düştüğüm için Aklım şaşırır yolunu kaybeder Ben Halil İbrahim gibi Aşk ateşine düştüm yanıyorum Fakat senin ateşinin alevlerinden Şikayetçi değilim Amansız dertlerinden Verdin sayısız gamlardan Bağış çekenlerden değilim Çünkü Seni seviyorum Allah'ım müşkil işlerimi kolaylaştır Sen bana gönül ver Gönül ihsan et Çünkü beni gönülsüz yaptın Ben de gönül bırakmadın Ey dost Bana gül bahçesinden Başka bir menzil verme Melek İnsan, peri, padişah, ordular, gökler, güneş, yıldızlar Hepsi senin sultanlık sarayının eşiğinin ihtişamından utançtalar Bütün insanlar, yarattığın bütün varlıklar Karıncalar gibi senin harmanına koşuyorlar Senin nimetlerinden rızıklanıyorlar Sen öyle cömert Öyle büyük ihsan sahibisin ki Bütün cihan Lütuflarının sofrasının bir nevalesi Bir lokmasıdır Senin mekansızlık alemin Her mekana Her yere ne ihsanlarda Ne iyiliklerde bulunuyor sayılamaz ki Beden Ten Senin nevalelerinin rüzgarının peşinde Onları ummakta Gönül ise senin cemalinin güzelliğinin sevdasında Gönül senin mana zevkini, can zevkini arıyor Göklere çıkmak için kullarının önüne koyduğun gizli merdivenden Ancak emin kişilere, iyi kişilere merdivenini gösterirsin ki Ruhlar kervanı oradan çıkarak senin göklerine doğru yükselsinler Vakit geldi Kalkın ey aşıklar Göklere doğru yükselelim Şu yaşadığımız dünyayı gördük, anladık Bir de gideceğimiz o dünyaya varalım Hayır hayır Şu iki dünya bahçesi de güzel İkisi de hoş Biz bu ikisinden de Hem dünya bahçesinden Hem de ahiret bahçesinden vazgeçelim de Bahçıvanı arayalım bulalım Ona doğru gidelim Dağlardan koşup gelen Sel gibi secdeler ederek Başımızı taştan taşa vurarak Denize kadar gidelim Denize kavuştuktan sonra da Üstündeki köpükler gibi El çırp çırpa koşalım Yürüyelim Şu kederlerle dolu alemden Bu ey aleminden dün dernek alemine Neşe alemine sefer edelim Yüzleri sarartan Bu ıstırap dünyasından uzaklaşalım da Yüzümüze kan gelsin Can gelsin Hal çalma İnsanlığımızı kaybetme korkusundan Yaprak gibi Dal gibi titreyerek Yüreğimiz çarparak Aman yurduna Kurtuluş yurduna varalım Zaten gurbette biz Dertlerden, kederlerden kurtulmamıza bir çare yok. Toprak yurdunda yola düşmüşüz. Günah tozlarından silkinip kalkmamız mümkün değil. Şu dünyada gördüğümüz güzellikler, şekiller, suretler, Kendini gizleyen büyük bir sanatkarın, bir ressamın varlığını ispat etmekte. Biz kem gözden gizli, izi belirmeyen ressama varalım, İnsanlık yolu, hakikat yolu belalarla dolu bir yoldur. Fakat yol gösterenimiz aşk olduğu için bizim korkumuz yok. Çünkü aşk bu yolda nasıl gideceğimizi bize öğretiyor. Sevgilinin sevdası ile canımızı dünya sevgisinden, nefsini isteklerinden temizleyelim. Bir ayna haline getirelim de Sevgilinin eşsiz güzelliğine bir armağanla gidelim Kalkın ya aşıklar Göklere ağmanın vakti geldi Haydi O bizi bekliyor Göklere ağalım Aşk göklere almaktır Eyvallah Soyunalım, arınalım karanlıklardan. Madem ki ölüm ona kavuşmaktır, Öyleyse ölmeden önce ölelim. Giyelim kefenlerimizi, Başımızda mezar taşları, Onun sonsuzluk denizine dalıp, sonsuzluğu seus dois, Shalom. benim evim yani di. Siz nasıl bu kadar huzurlu olabiliyorsunuz? Sizin hiç derdiniz, tasanız, sıkıntınız yok mu? Hiç mi alışverişiniz yok Bir şey söyleseniz, anlaşıldı. Siz konuşmayacaksınız. O zaman sizinle konuşalım. Siz söyleyin. Gelişinizde müthiş bir huzur, anlatılmaz ifadeler, duygular, güzel bir bir şeyler söylediniz, metin okudunuz ya da bir şeyler anlattınız. Bilmiyorum nasıl tarif edilir. Sonra güzel bir sema. Nasıl bu kadar huzurlu olabiliyorsunuz? Hiçbir sıkıntınız yok sizin? Dünyayla hiç bağınız yok mu ya da? Nasıl denir bilmiyorum. Hata ediyorsam ne olur kusura bakmayın. Siz söyleyin ha? Ey Durun. Hey bir, bir saniye, bir saniye ne olur. Bir şeyler söyleyin öne gidin ya. Ne olur ya, bir şeyler söyleyin. Ne olur. Ne olur bir şeyler söyleyin, susmayın böyle. O zaman yine sizinle konuşacağız, lütfen. Lütfen. Ne olur bir şeyler söyleyin. Salmayacağım. Kesinlikle konuşmadan salmayacağım. Bir şeyler söyleyin ha, olmaz mı? Ne olur. Ne oldu, bir şey mi var? ne olsun, kafamı allak bullak ettiniz. Ben... Ben bunca yıllık ömrümde böyle bir şey görmedim. Müthiş bir huzur getirdiniz ortalığa. Yani hiç mi sıkıntınız yok sizin? Nasıl bu kadar huzurlu olabiliyorsunuz? Her yan huzurla dolu. Her taraf. Her yan. Her tarafta. Hissetmiyor musun? Sende bu huzur yok mu? Var dersem yalan olur. Ee, yok. Neden? Hangi birini anlatayım ki sebeplerin? Hangi birinden başlayayım? Ama ben özür diliyorum. Önce kendimi tanıtayım. Ben ziraat mühendisi vasıf. Ne kadar güzel. Güzel olan nedir? Ziraat mühendisi olmak. <gülüyor> ne kadar güzel. Bir de benim zaviyemden hı. baksanız. Hı hı. Bir baksana şu insanlara. Evlatları o fakülteleri kazandığında ne kadar mutlu oluyorlar. Sonu orayı okuduğu zaman Orayı başarıyla bitirdiği zaman Ne kadar mutlu oluyorlar İnsanların mutlu olduğundan Sen neden sıkıntı duyuyorsun? Sonlarının benim gibi olacağını bilirsin Hangi son mühendis bey? Hangi son? Henüz daha son değil ki Hangi son mühendis bey? Hangi son? Daha sona gelmedik ki Mühendis bey? Hangi son? Daha sana çok var. Ama... Yani... Ah, mühendis bey. Huzur senin yanı başında. Ziraat mühendisi. Kader çizgisinde herkese ama herkese bir şeyler verilmiş. Kimi ziraat mühendisi? Kimi bir başka meslek. Ne fark eder? Herkese kadar çizgisinde ne verilmişse huzur onunla birlikte yanı başında. Ah! Ama galiba kimisi mobilyacı oluyor. aa keşke kunduracı olsaydım diyor. Hı. Kimi kimi demirci oluyor. Keşke marangoz olsaydım diyor. Ha! Kimi, kimine sorsak, ha ah, keşke ben de bir mühendisi olsaydım diyor. Hı? Herkes bir başka yerin yanında sanıyor huzuru. Mühendise sorsanız, keşke bir simitçi olaydım diyor. Yani özür diyorum, araya gireceğim. sözünüzü kestim ama huzur eğer simitçilikteyse niye simitçi olmayalım? Olalım. Ama sadece simitçilikte değil ki. Her şeyde huzur. Yanı başımızda huzur. Sadece onu yakalayı vermek. Yanı başımızda kaçırmamak sadece. Dışarıya itmemek. Yanı başımızda ziraat mühendisi. Hı? İyi de nasıl ziraat mühendisi nasıl ziraat mühendisi ziraat mühendisi mühendis bey istersen seninle şu muhteşem kainat sarayında şu muhteşem güzelliklerle donatılmış yeryüzüne bir çıkalım isterseniz ha isterseniz şu gül bahçelerini gezelim isterseniz şu güzel çiçeklerin arasında dolaşalım şu akasyaların altında ha, bir bak mühendis bey bir bak sen benden daha iyi bilirsin bunları söylesene bana şu ağaçlar kaç yılda büyürler nasıl büyürler Su, kara toprağın içerisinden çıkıp, ta dallara, çiçeklere kadar nasıl yürür? Ya şu çiçekler ne kadar zamanda açar? Bunların renkleri nereden gelir? Bunlar hangi tezgahlarda dokunuyor? Ya şu yeryüzüne serilmiş olan o yeşil halı hangi tezgahta dokundu? Kim dokuyor bunları? Bu kokuları kim veriyor onlara mühendis bey? Sen daha iyi biliyorsun. Tamam, ben daha iyi biliyorum. Bunların eğitimini aldım daha iyi biliyorum ama Bunları bilmek karın doyurmuyor ki Ah mühendis bey böyle deme Karın doyurmak için yaşanmaz ki Karın doyurmak için bir hayat çekilmez ki Sadece bir karın doyurmak için Bu hayatın bu ilesine katlanılmaz ki tabi İyi de ne yapmalıyım? Ah İlim tahsil etmişsin Hani Yunus diyor ya İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Hı. Ha, mide midir? Şu vücut ülkene bir baksana. Muhteşem vücut ülkesi. Böyle bir ülke daha yok. Hı. Vücut ülkene bir baksana. Vücut ülkenin padişahı mide değildir. Hiç yakışıklı olmaz. Mide vücut ülkesinin padişahı olamaz. Vücut ülkenin padişahı... Kalptir, gönüldür. Bütün azalar o kalbin emrinde olmalı değil midir? Onun için çalışmalı, ona hizmet etmeli değil mi? En muhteşem hasse, akıl dahi onun veziri değil midir? Gönülle yaşamalısın, kalbinle. Eğer bunu bir yakalayabilirsen, şu çiçeklerdeki bu muhteşem inceliği, sırları istersen o çiçeklerin o küçücük yapraklarından içeriye doğru gir. İstersen ağaçların köklerine doğru. O zaman, o zaman anlayacaksın. O zaman mutluluğu yakalayacaksın. Sen mutlu olacaksın. Seninle birlikte ailen mutlu olacak. Ve onları aydınlatacaksın. Sen huzuru bulacaksın ziraat mühendisi. ve ardından etrafını aydınlatacaksın. Herkes seninle o sonsuzluğun huzurunu ve mutluluğunu yakalayacak. Mühendis bey, mühendis bey. Ah neden sıkıntılısın bilmem ki. Ah sahi evine bakıyorum da bizim getirdiğimiz şu eşyalarda olmasa bir koltuğun var bir de bir paket. Başka bir şeyin yok mu senin? Paket mi? Paket <gülüyor> Yani taşınıyordum ben de Öyle mi ee, Ha Taşınıyorsun demek ki herkes gibi Kaçmak desek daha doğru Ne oldu taşınmakta mı sıkıntı e Nasıl sıkıntı olmasın ha? Alacaklar kapıya dayanınca taşınmanın ismi kaçmak oluyor Ve bir hayli sıkıntılı oluyor Bu kadar güzel bir şey taşınmak Nasıl sıkıntı olur Nasıl sıkıntı olur Aman Allah'ım Herkes taşınıyor Bunu da mı sıkıntı yaptın mühendis bey Ha. Nereye taşınıyorsun? Yani bulabildiğim en uzak yere Ya da en kestirme yere bilemiyorum Şu anda kafam alak Ne hmm. diyeceğimi bilmiyorum yani Peki mühendis bey İstersen bir mutluluk paylaşalım Seninle Seni bir güzel yere taşıyalım Nasıl Mutlu yani? olman için Seni bir güzel villaya taşıyalım Evet bir baksana Çatısı çiçekler Penceresi çiçekler, halısı çiçekler, koltukları çiçekler, çeşmeleri çiçekler, bahçesi çiçekler. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel ama benim durumumda birisi için öyle bir yere taşınmak hayalden öte bir şey değil. Ama hayali bile güzel. Gerçekten. Hayali bile güzel değil mi? Evet hayali bile insanı mutlu ediyor değil mi? Ne kadar güzel. Ama herkes taşınıyor. Hayal değil. Daha bambaşka. Bundan daha bambaşka ve daha güzel bir yere taşınıyor herkes. Herkes taşınıyor, herkes. Herkes taşınıyor. Ne mi? Herkes cennete taşınıyor. Cennete. Allah'ın vaadi var. Bütün müminler cennete taşınıyorlar. Ne olmuş yani biraz sıkıntılı olmuş. Her taşınmanın bir sıkıntısı olur tabii ki. Biraz bir şeyler kırılsa ne olur? Paketler işte yer değiştirirken biraz hasar görse ne çıkar? Herkes taşınıyor. Ama herkes cennete taşınıyor. Ne olur kimse birbirine bir şey demez. Güzel bir yere taşınırken, ha, o sıkıntı sıkıntı değildir ki. Herkes cennete taşınıyor. Evet bu bir hayal. Bu bir villa, bir hayal. Ama cennet bir gerçek. Cennet bir gerçek. Hepimiz taşınıyor. Hepimiz oraya. Taşıma biraz zahmetli olur tabii. Taşıma biraz sıkıntılı olur. Ama hepimiz oraya taşınıyoruz mühendis bey. Oraya. Söylesene bana. Hı? Siz cenneti nasıl anlatayım? Nasıl tarif edeyim? Adın cennetlerini mi? Altından ırmaklara akan köşlerini mi? Nasıl anlatayım? Hı? Söylesene. hiç siz birbirinizle cenneti konuşmaz mısınız ha? Kimle? Kimle? Arkadaşlarınla. Niye? Yani, arkadaşlarınla cenneti konuşsanız, konuşmaz mısınız? Yoksa hep böyle sıkıntı verici, insanları strese sokucu haberleri mi konuşursunuz? Haber? Stres, sıkıntı, sabahtan akşama neler konuşursunuz siz? Resulullah gibi, hep cenneti konuşsanız, onun azabıyla konuştuğu gibi. ha? Deminden beri arkadaş, çevre, aile diyorsunuz. Bunlar bana çok yabancı kavramlar. Neden? Çevremde kimse kalmadı. Arkadaşları. Mı? Yok. Hı -hı. Kimse kalmadı çevremde. Ne aile, ne arkadaş, Hı -hı. ne eş, ne dost. Ha. Özür dilerim. O nedir? Cep telefonum çalıyor. Cep telefonu mu? Pardon. Efendim. O Ayhan Beyciğim. Ee, teşekkür ediyorum, iyiyim. Sağ, siz nasılsınız? E, gönderdim. Ha ödemeyi e, çok özür diliyorum. Bana biraz daha müsaade etseniz. Bir Birkaç gün biliyorum efendim geciktirdim. Ödeyeceğim. Ödeyeceğim efendim. Teşekkür ediyorum. Halledeceğim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ne oldu birisiyle mi? Konuşuyorsunuz. İş yaptığımız bir arkadaş. Görmeden konuşuyorsunuz. Yani duyuyoruz ama birbirimizi. Ee, özür diliyorum. Efendim. Ee, o e, ben sizi tanıyamadım. Ha Mustafa Vuslat Bey. <gülüyor> Vuslatcım nasılsın? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Evi değiştiriyorum yani daha geniş daha büyük bir yere taşıyor. İşler çok iyi. Çok iyi çok iyi. Tabi tabi. Vuslat Bey ben sizi sonra arasam olmaz mı? Peki tamam. Bir saniye, nereye? Ben sizi dertli birisi sanmıştım. Madem çok iyisiniz, öyleyse izin verin kendi o, dünyama Hayır, hayır, gibi. lütfen bir saniye. Ne olur bekleyin. B Biliyorum, yani yalan söyledim ama... Ne yapayım? Elimden gelen başka bir şey yok ki. Bu arkadaşlarla ben daha önce alışveriş yapıyordum, iş yapıyordum. Zaten sıfırı tükettim. Her şeyim kayboldu. Hel avuçta bir itibarım kaldı. İşlerim kötü, ben kötü durumdayım deyip o itibarımı da mı kaybedeyim? Mecbur kaldım. İtibarımı kaybetmemek için böyle söyledim. Söyleyebiliyorsun demek ki. Dünyalık itibarın için çok iyiyim diyebiliyorsun. Oflamadan, puflamadan onlara. Peki ya? Arkadaşlarına böyle söyleyebiliyorsun da sana senden yakın olan bir dostu var. Peki ona neden bunu söylemiyorsun? ona söyle Allah'ım Allah'ım çok iyiyim Allah'ım bu dünyada birkaç birkaç sıkıntı olmuş ne çıkar Allah'ım çok iyiyim diye ona neden söylemiyorsun dünya itibarını düşünüyorsun ahiret itibarın için neden bunu yapmıyorsun ha, çok iyiyim Allah'ım hamd olsun Allah'ım diye niye söylemiyorsun yarın mahşer günü bir ham sancağı açılacak Bütün hamdedenler bu sancağın altına gelsin denilecek. Ve toplananlara girin cennete denilecek. Neden? Neden ona karşı bunu yapmıyorsun ha? Neden? İyi de... Yani güzel... Güzel söylüyorsunuz. Her şey çok güzel. Geldiğiniz boyutta belki sizin bu söyledikleriniz çok rahat yapılıyor ama burada bu çağda çok zor. Güven kalmamış. İnsanların birbirine güveni yok. Ümit yok. İnsanlar korkuyor. Paranız varsa itibarınız var. İtibarınız varsa dostunuz, çevreniz, arkadaşınız, aileniz var. Bunların hepsi birbirine bağlı bir örgü olmuş. Nasıl güveneyim insanlara? Nasıl söyler misiniz? Paketlediniz şimdi gördüm. Paralarını peşin vermeme rağmen... Her şeyi peşin peşin konuşmama rağmen küçük paketleri götürmüşler, dolabı bana bırakmışlar. E ben şimdi o dolabı tek başıma nasıl taşıyayım söyler misiniz? Nasıl güveneyim insanlara? O paket? Evet o paket, dolap. Sizin mi? Benim. Öyleyse siz ait bir yükü kendiniz kaldırın. <gülüyor> Çok güzel. Özür diyorum. ne olur bağışlayın. Tamam dolap bana ait ama... O buzdolabı biz ona buzdolabı diyoruz Bu çağda onun içinde yiyecek taşınıyor Baya büyük bir malzeme tek başına taşınmaz <gülüyor> Yük sizin değil mi? Benim Evet yük sizinse taşıyabilirsiniz Tek başıma Tek başınıza E de nasıl? La yükellifullahu nefsen illa düsaha La yükellifullahu nefsen illa düsaha Allah Azze ve Celle Hiçbir kuluna kaldıramayacağı bir yükü yüklemez... Haşa... Hiçbir kuluna kaldıramayacağı bir yükü yüklemez... Kader çizgisinde bu yük sana düşmüşse... Kaldırabilirsin... Evet... Kaldırabilirsin mühendis bey... Kader çizgisinde bu yük senin yükünse... Kaldırabilirsin... Dâ yükellifullahu nefsen Sağ ol. Sağ ol. O yükü kaldırabilecek gücü vermiştir sana. Kaldırabilirsin. Denemekten bir şey çıkmaz herhalde. Çıkmaz mühendis bey. Denemek değil. Kaldır Kaldırmalısın. değil Kaldırmalısın. Kaldırabilirim diyor. Kaldırmalısın. Hadi mühendis bey. Hadi. Bir... Bir... yok yok yani çok güzel konuştun ama denedim gördün ben bunu tek başıma kaldıramam mümkün değil <gülüyor> mühendis bey Süheyip Erromi tanıyor musun? yok tanımıyorum <gülüyor> Süheyip Errumi radıyallahu anh semaların yıldızlarından bir yıldız Kutlu sahabilerden bir sahabi. İlk Müslümanlardan bir kutlu insan. Süheyb Errumi. Ah, Bizans diyarlarında esir kalmış. O yüzden Rumcayı çok iyi bildiğinden kendisine Süheyb Errumi diyorlar. Süheyb. Kutlu insan Süheyb. İlk Müslümanlardan. Ah, o ilk Müslümanların çektikleri. Acıları, çileleri, işkenceler, ızdıraplar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerini gönderiyor Mekke'den dışarılara. Artık Medine'ye gitmeye başlıyorlar. İlk giden Musab o güzel sahabi ve ardından diğerleri. Ama henüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hicret emri gelmemiş. Ve derken hicret emri geliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sadık dostuyla birlikte hicret yollarında Sevr Mağarası ve ardından Medine Yerine onun uğruna canını feda eden Allah Arslanı Hazreti Ali Kerem Allah Bece Ve Mekke'de 3-5 sahabi kalıyor İşte onlardan bir tanesi de Süheyb-el-Rumi. Tabi onların da telaşları var. Halletmeleri gereken işler var. Onlar da sonra yola çıkacaklar. Ama müşrikler Efendimizin Medine'ye gidişinden sonra ürküyorlar. Müslümanlar Medine'de bir araya gelecekler ve güçlenecekler diye. O korkuyla artık Mekke'den hiç kimseyi bırakmak istemiyorlar. Seyip Erumi er işlerini bir an evvel halledip gitmek istiyor. Onlar bir masal kahramanı değil. Onlar bir gerçek. Bu dünyayı yaşadılar. Senin telaşların varsa onların da vardı mühendis bey. Acılarıyla, sıkıntılarıyla, dertleriyle. Bu acıların hepsini çektiler. Allah dileseydi rızıkları gökten indirirdi onlara. Ama hayır, onlar bu hayatı yaşadılar. Süheyip Errumi bu sıkıntılarını, bu telaşlarını halletti. Ve bir an evvel sevgilinin yanına koşmak istiyordu. Mekke'den çıkmak isteyince önüne geçti müşrikler. Bırakmayız seni dediler. Süheyip Errumi çok iyi bir ok atıcısıydı. Okunu çekti, yayına koydu. ...böyle çektim... ...hepinizi vururum... ...çekilin önümden diyordu... ...ama sayıları ne bir... ...ne üç, ne beş, ne on... ...zorlu bir işti... ...onlara bir teklifte bulundu... ...Süheyb... ...dedi ki onlara... mi biliyorsunuz... ...paramın yerini... ...paralarımın yerini söyleyeyim... ...o paralar sizin olsun... siz de benim önümden çekilin. Hemen kabul ettiler. Hemen. Neden mi? Çünkü materyalistler, maddeperestlerin tek arzuları paradır. Neden mi para? Çünkü onların nefislerinin arzuladığı bu dünyada istediklerine kavuşmanın tek yolu paradır. Onun için hemen kabul ettiler. Ama müminler için öyle değildir. Müminlerin arzuladıkları şeylere kavuşmak için İhlas ve Aşk gerektir O da parayla satılmaz Onun için hiç önemi yoktur Suheyb için Ama onlar için çok önemli Başka türlü yaşayamazlar Kabul ettiler, anlaşma yapıldı Evine gittiler, darip ettiği yerde paralarını buldular Ve paraları aldılar. Ve anlaşma gereği önünden çekildiler. Süheyb, kutlu sahabi. Süheyb, kızgın kum çöllerini açtı. Koştu, koştu, koştu. Ve Medine'ye ulaştı, sevgiliye ulaştı. Ah, diz çöktü önünde sevgilinin. Geldim efendim, geldim, geldim. Efendimiz ona dedi ki, ya Süheyb ne güzel bir alışveriş yaptın. Süheyb şaşırdı. Kendinden önce Medine'ye kimse gelmemişti. Kendinin bu halinden, bu durumundan kimse haberdar değildi. Şaşırdı Süheyb, şaşkın gözlerle Resulullah'a baktı. Resulullah tebessüm ederek tekrar ona dedi ki, ya Süheyb ne güzel bir alışveriş yaptın. mühendis bey paralar pullar kalbini doldurmuş gücünü zayıflatmış paralar pullar müminin gücünü zayıflatır müşriklere güç kazandırabilir ama müminlerin gücünü zayıflatır kalbine onları doldurmuşsun hadi güzel bir alışveriş yap at o paraları pulları Aç çekarın senetleri kalbinden, göreceksin güç kazanacaksın. Hadi mühendis, mühendis bey, bey. süheyb gibi güzel bir alışveriş yaptı. Güç kazan, hadi kaldır yükünü. Yok azizim yani çok güzel şeyler anlatıyorsun. Hakikaten çok güzel. Gaza geldim saldırdım dolaba ama ben bu dolabı kendi başıma kaldıramam. El atarsan beraber kaldırabiliriz. Kimseye minnetle yaşama mühendis bey. Minnetin sadece Rabbine olsun. Kimseye minnetle yaşama. Kader çizgisinde bu yük sana düşmüşse... Yükünü kendin kaldırmalısın. Kader çizgisinde dertler, sıkıntılar, kime aitse o yükü kendisi kaldırmalı. Herkes yükünü başkalarının sırtına yüklemeye çalışmakta. O yüzden koca bir cemiyet çok küçük bir yükü bile kaldıramaz hale geldi. Ha, mühendis Bey. Söyle bana, peki, Talha ile Rümeysa'yı tanıyor musun? Üzgünüm, onları da tanımıyorum. Talha ile Rümeysa, birbirini seven bir çift. Talha ile Rümeysa, semaların yıldızlarından bir çift. Bir gece, göklerde bir çift yıldız görürseniz yan yana, Talha ile Rümeysa'yı hatırlayın Ve ha selam deyin onlara Selam ismi Talha olanlara Selam ismi Rümeysa olanlara Birbirini seven bir çift Sevgi Sevgi dolmuş yüreklerine Peygamber aşığı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın O aşk pınarından yüreklerine sevgi doldurmuşlar Birbirlerine karşı sevgileri gerçek bir sevgi Sahte değil Menfaat kokusu yok Gerçek bir sevgiyle Öyle bir sevgi ki Talha ile Rümeysa Birer aş kamalı Yüklerini öyle güzel kaldırıyorlar ki Ey genç kızlar Delikanlılar Yuva kuracak olanlar Bilin ki Birbirini gerçek manada gönül testilerini Resulullah'ın aşk pınarından dolduran gençler Yuvalarını birbirlerine olan sevgileriyle kurduklarında dünyanın bütün yüklerini kaldırabilecekler Ama birbirlerini sevememiş olanlarsa dünyanın çok küçük yükleri karşısında ezilecekler Talha ile Rümeysa Küçücük bir yanlış